Kurtuluş sahiline ulaşan son peygamberin izini takip ediyormuşsun Taha. Bir kayısı çekirdeğinin ağaç olup meyve verme devrini nasıl bir bir sayabilirsek, aynı şekilde senin yolunun nirengi noktalarını gösterebiliriz Taha. Şu hitap safa tepesinde toplananlara benzemiyor mu? Belki en yakının seni ittiham edecek Taha. Sen de bir Habeşistan arar gibisin. Lakin dost belli değil, düşman gizli. Bir evde oturmuşsun Darül Erkan mı Taha? Gelenler Ömer mi yoksa başkaları mı Taha? Yerden, yurttan, maldan, makamdan, mevkiden, hatta candan icret ediyormuşsun Taha. Nereye Taha? Yine yolunu kesecekler, yine bir Cafer çıkacak. Yine bir ayet okuyup, yolunu açacak mı Taha? Ayaklarında, kollarında kan var. Ellerini açmış yalvarıyorsun. Ya Rab, Ya Rab bunları affet, bunlar ne yaptığını bilmezler. Burası Taif mi? Yoksa, yoksa başka bir belde mi Taha? Bak, bak tam 12 kişi, geliyorlar sana inanmaya. Seni taklit etmeye geliyorlar. Sene, sene 621 mi, 1971 mi taha? İmkansızlıkların el ele verdiği Bedir, bir yumruk haline gelmiş Müslümanlar. Ve çocukları okutma karşılığı serbest bırakılan esirler. Sanki, sanki her şey yeniden taha. Zekat yeniden, oruç yeniden, namaz yeniden taha. Yine Yahudilerin ihaneti, yine Ekmel Peygamber'e itirazlar yahut değişik teklifler, yine kopup ayrılanlar, yine İbnü i Ubeybler. Şu Şu ciğerine gün vuran Hamza değil mi? Resulullah'ın zırhını giymiş, onun adına şehit olan, şu yüzünden kanlar akan Habibullah değil mi Taha? İlim dağıtmak için, iman dağıtmak için, insana insanca yaşamayı öğretmek için giden alimlerin, müminlerin kalleşçe katledilmesini düşünün taha. Hı. Kalleşçe katledilmesini, katledilmesini, katledilmesini Bütün bu cinayetler, bütün bu kanlar ve bütün bu harpler sadece gonca halinde olan bir imanı kopartmak için mi taha? Beni müstalik seferinden de Teri gül kokanın yüzü kan ter Allah'a yalvaran, yoksulu doyuran, yetimin başını silen, kalem tutan eller kazma kürek saplarında paramparça taha. On parmağından çeşmeler akıtıp orduya su içilen, bu sebeple gönülleri kendine kilitleyen eller parça parça taha. Kaysellere, kisralara davetname yazılıyor. Diğer taraftan alemlere rahmet olan Efendimiz'in kuyusu kazılıyor. Yine Yahudiler sahnede. Yine bir Yahudi karısı onu zehirleyecek. Tezatla tecelli eden hikmete bak ki, saadetimizin sebebi olan Efendimiz Aleyhisselam, Safiye ile izdivaç buyuracak. Ve hala putlar arasında Kabe ziyaret ediliyor. Taha, taha. Çetin günler, zor günler gelilerde kaldı. İslam'ın güneşi dünyadan yayıldı. Artık bu güneşi kim söndürecek Taha? Bu büyük ve kıymetli hazineyi taşımaya memursun Taha. Elbette ki düşmanın çok, terin bol olacak. Elbette ki takip ettiğin izlerde gördüğün ve bildiğin hadiselerle karşılaşacaksın. Elbette bunlar olacak Taha. Hakikatin üzerindeki tür sadece ve sadece ilim ve irfan ile aralanacak. Başka şekillerde sadece kapalı kalacak. Gazan mübarek olsun Taha.